Merhaba, hoş geldiniz. Hariçten sanat programındayız. Bugün bir konuğum var. Pera Müzesi'nde yöneten Suna İnan Kraç Vakfı Kültür Sanat İşletmesi Genel Müdürü bir Birol. Özalp Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. Bugün e, gezegenden kültür sanat haberleri getiren Harici'den Sanat programı İstanbul'da. Genelde yurt dışından farklı kentlerden Türkiye'de ilgilendiren kültür sanat haberleri, bienaller, müzelerdeki sergiler ya da diğer sanat projelerinden bahsediyorduk. Bugün niye İstanbul'dayız? Niye Pera Müzesi'nin Genel Müdürü'nü ağırlıyoruz diye soracak olursanız sebebi şu. İngiltere'nin e, köklü ve önemli Sanat kurumlarından sadece sanat alanında değil tasarım alanında da son derece aktif olan Victoria ve Albert Müzesi ile Art Cemil organizasyonu birazdan ne olduğuna değineceğiz. Ee, işbirliğiyle desteklenen iki yılda bir düzenlenen Cemil ödülü ki tam 25 bin dolarlık bir ödül bu. Ee, bu yıl İstanbul'da gerçekleştirilecek bir ödül töreniyle. ...yarın yani 7 Haziran akşamı Pera Müzesi'nde düzenleyecek bir ödül töreniyle ve ona eşlik eden 11 sanatçıya yer veren bir sergiyle başlıyor. Ee, nedir diye soracak olursanız bu ödül, birazdan onu Özalp Bey'le konuşuyor olacağız. Ee, i̇lk defa Pera Müzesi'nde yani Victoria and Albert dışında, İngiltere dışında bir sanat kurumunda... E, ...yapılıyor. Dördüncü Cemil Ödülü ve Pera Müzesi'nde bunun sergisi 8 Haziran 14 Ağustos tarihleri arasında yani yaz boyunca ziyaret edilebilir olacak. Şimdi hemen ben fazla sözü uzatmadan Özap Bey'e e, sözü vermek istiyorum. Efendim nedir acaba bu Art Cemil Organizasyonu Victoria ve Albert Müzesi Ortaklığı'nda düzenlenen Cemil Prize ya da Cemil Ödülü... E, ...bu yıl siz ağırlıyorsunuz Pera Müzesi olarak... Bunun Türkiye için öneminden ya da genel olarak bu coğrafya için öneminden bize biraz bahsedebilir misiniz? Elbette efendim. E, dilim döndüğü kadarıyla etkinliğin e, tarihine de şöyle, kısa tarihine şöyle bir bakalım birlikte. Şimdi Cemil Ödülü'nü organize eden kurum, e, dünyanın en köklü kültür sanat kurumlarından biri olan e, Victoria ve Albert Müzesi. Bildiğiniz gibi e, bu müze İslam sanatı parçaları derlemeye 1850'li yıllarda tasarımı dönüştürme görevinin bir parçası olarak, bir bölümü olarak başlamış. Cemil ödülü ise varlığını tamamen Muhammed Abdullatif Cemil'in vizyonuna borçlu. Çünkü Victoria ve Albert Müzesi'nin İslam Sanatı Galerisi'nin yenilenmesine bunlar finansal destek sağlamışlar. Galeri 2006 yılında açılınca, Orta Doğu İslam Sanatı'nın en büyük koleksiyonlarından birine yeni bir ortam sağlanmış ve Cemil, Muhammed Abdüllatif Cemil de bunu bir ödüle dönüştürelim, bir sergi projesine dönüştürelim deyince 2009 yılında başlatılan Cemil Ödülü doğmuş. Şimdi 2009'da ilk verilen ödül 1001 Sayfa adlı yapıtıyla Efruz Amiki'nin olmuş. 2011'de ödülü İslamiyet'in 14 büyük dervişinin yaşamını ve mirasını incelemeyi hedefleyen e, büyük ustalar, e, görünmez ustalar yapıtıyla Raşit Kureyş'i almış. 2013 ise e, bizim, bizim bayrağımız dalgalanıyor. İyi bir sene hakikaten evet. ilk defa Türkiye. Evet efendim. Ve burada da İstanbul Kontrast adlı koleksiyonlarıyla e, Ece ve Ayşe Ege'nin kurduğu Türk moda markası DC Kayak. Ee, bu ödülü almış ve ilk kez bu ödül tasarımcılara verilmiş bu suretle. Ee, aslında ödül her ulustan, her inançtan sanatçı ve tasarımcılara açık. Gerçekten geniş, küresel bir yelpazesi olduğunu söyleyebiliriz. Ve dediğiniz gibi ilk kez e, Londra dışında, İstanbul'da, Müzesi'nde verilecek. Çok güzel. Şimdi tabii ödülün kavramsal çerçevesini e, okurken İslam sanatları geleneğiyle güncel sanat arasındaki hatta güncel tasarım, güncel zanaat anlayışları arasındaki kültürel diyaloğu geliştirmeyi hedefleyen bir ödül olduğundan bahsediliyor. İşlerinde, çalışmalarında İslam sanatı geneleğinden esinlenen sanatçı ve tasarımlara e, tasarımcıları desteklemek amacıyla verilen bir ödül bu. E, odaklandığı coğrafya olarak da Orta Doğu Kuzey Afrika, Türkiye, yani Yakın Doğu diyebileceğimiz coğrafyadan bahsediliyor ama son yıllarda görüyoruz ki katılımcılar arasında bambaşka coğrafyalardan mesela bu yılki e, adaylar arasında Porto Rico'dan, Brezilya'dan, İspanyol Birliği'nin tanıdığımız Rusya koh gibi bir isim Doğru. Porto Rico'dan Tayland'tan da isimler var. E, bunu nasıl e, açıklıyoruz? Ee, bunu aslında... Ya da onlar nasıl açıklıyorlar, nasıl tarif ed ediyorlar onu merak ediyorum. Bu ülkelerde e, İslami inancın, Müslümanlığın da belli oranlarda yaygın olduğunu ya da var olduğunu söyleyebiliriz. E, aslında bu e, 19. yüzyıldan başlayarak e, 21. yüzyıla uzanan bir zaman diliminde İslam sanatının İngiliz e, tasarım sanatını nasıl etkilediğini e, gösteriyor. Ama bir taraftan da e, dünyadaki e, değişik ülkelerdeki İslam sanatlarının bu çerçevede güncel sanatta da nasıl kaydığını ve oradaki bir takım çalışmalara nasıl e, kaynak olduğunu ya da esas teşkil ettiğini, e, o aradaki korelasyonu ve e, evrilme demeyelim de, e, ...çağdaş sanata, güncel sanata uyarlanma sürecini anlayabilmemiz için... ...bize çok sağlam ipuçları veriyor kanaatindeyim. Çok iyi. Ee, i̇ki yılda bir düzenlendiğini ve 2009'dan evet. beri düzenlendiğini biraz evet. önce e, belirttiniz. Biz e, bu Cemil ödülünü 2009 yılında Sabancı Müzesi'nde de finalistler için bir sergi ağırlanmıştı. Fakat Doğru. ödül töreninden çok sonraki bir dönemdi. Yani 2009'daki e, ödülün 2010'da... Sergisi ağırlanmıştı ilk defa İstanbul'daki bir sanat kurumu Pera Müzesi ödül törenini de ağırlıyor. Hatta evet. biraz önce sizinle konuştuk seçici kurul yarın yani 7 Haziran Salı günü Pera Müzesi bünyesinde bu 11 aday arasındaki aralarında iki tane de Türkiye'den sanatçı var birazdan değineceğiz. Onlar arasından birini seçmek üzere eminim ki yoğun tartışmalar. Geçirecekler. Evet. Öncelikle şunu e, söylemek, sormak istiyorum size. Ödül törenini niye ve daha doğrusu seçici kurul sürecini ve ödül töreninin niye İngiltere dışında bir yerde yapmayı karar verdiler? E, Para Müzesi ile işbirliğini nasıl oluşturdunuz? Hı hı. E, seçici kurul kimlerden oluşuyor ve nasıl bir aday gösterme ya da seçim sürecinden bahsediyoruz? Efendim e, bu proje yaklaşık iki yıl önce gündeme geldi. Biz 2009 yılında Victoria ve Albert Müzesi ile onların geniş, kapsamlı, müthiş bir seramik koleksiyonları var biliyorsunuz. Bizde de Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın Kütahya Çini ve Seramikleri koleksiyonu olduğu için... ...dünyada seramik sanatı, seramik kültürü nasıl evrilmiş, nerelere gelmiş... ...ilk çağlardan başlayıp güncel sanata 21. yüzyıla kadar uzanan geniş bir zaman diliminde... E, Viyana'nın elindeki koleksiyondan seçme eserleri bir araya getirerek bir sergi düzenlemiştik Pera Müzesi'nde. Dolayısıyla ile iyi bir ilişkimiz, iyi bir hukukumuz var. Ve ilk iş de değil. değil. Değil. Evet, bu doğrultuda e, Tim Stanley küratörlerinden çok da deneyimli bir e, yöneticileri, küratörleri aynı zamanda. Ve genç kuşaktan da Salma Tukan e, yaklaşık iki yıl önce bizim... Bu Cemil Ödülü sergisine nasıl baktığımıza dair bir fikir alışverişinde bulundular, ziyaret ettiler. Biz Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi olarak sıcak baktığımızı ifade ettik. Ancak e, az önce işaret ettiğiniz türden bir sergi daha önce İstanbul'da açıldığı için bu projeye nasıl daha farklı bir renk kazandırabiliriz diye sorduk. E, ve küçük önerilerde de bulunduk. Anladığım kadarıyla... Bunlar diğerini buldu, değerlendirildi gereği gibi. Ve daha sonra Cemil ödülünün ilk kez Londra dışında İstanbul'da Peren Müzesi'nde verileceğine dair bir bilgi aktardılar bize. Ondan sonra el ele verdik ve bugünlere geldik. Benim anladığım zaten şimdiye kadar gerçekleştirilen sergiler ödül törenleri Londra'da yapıldıktan sonra değişik ülkelerde Değişik açılımlarıyla e, ziyaretçilerle, sanatseverlerle buluşturulmuşlar. E, bunun özelliği ödül töreninin de e, İstanbul'da yapılıyor olması. Ve tabii ödül töreninin İngiltere dışında bir ülkede yapılıyor olması e, gerek Viyana'nın gerekse Art Cemil'in e, bundan böyle bu uygulamayı devam ettirebilecekleri ve bu coğrafyadaki seçilmiş bir takım noktalarda ödül törenlerini düzenleyebilecekleri hususunda bende bir kanaat uyandırdı. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi 2013'teki e, Cemil ödülünü Türkiye'den bir tasarımcı ekimi diyecek kayak aldığı için mi acaba Türkiye'yi özellikle tercih ettiler diye bir şey geldi. Bundan sonrası için de böyle bir devam acaba öngörüyorlar Hı. mı diye kendi kendime düşündüm. Peki e, hı hı. kimdir bu seçici kurul? Herhalde başvurumu alınıyor, açık mı yapılıyor. Biz aday göstericiler seçici kurul mu var? 11 kişilik, e, bir, e, 11 Seçki sanatçıdan oluşan evet. bir sergi var. Bunlardan bir tanesi de 25 bin ödüle sahip olacak ama evet. diğerleri için de son derece prestijli bir e, seçkiden ve sergiden, sergi şarkı. ...olanağından bahsediyoruz aslında. Bu süreçler nasıl işliyor? Belki diğer sanatçılar için de bu yerinde bir bilgi olur. Efendim bize verilen bilgi... ...bir defa proje... ...herkese, her ülkeye... ...herkese açık. E, yapısını... ...doğasını bilenler... ...anladığım kadarıyla bu yıl... 280'i aşkın... E, ...katılım olmuş. Ve... E, ...Martin Roth... Viyane'in direktörü olan beyefendi ve seçici kurulda yer alan diğer isimler ki listeyi yanımda getirdim. Alan Kegor Smith. Ece ve Ayşe Ege. Geçen seninin, geçen e, ödülün daha doğrusu evet, sahipleri. zannedelim hepimizin tanıdığı Rose İsa Hı -hı. ve Hamad Nansar'dan oluşan bir e, seçici kurul var. E, bu kurul 11 sanatçıyı, 11 bir e, sanatçıyı Hı -hı. ve onların e, ilgili yapıtlarını işlerini e, sergilenmeye e, değer bulmuş. Sanırım aday göstericiler var değil mi? Evet. Yani bana da daha önce geldiği evet. için evet. biliyorum. E, evet. Bu coğrafyada yani yine biraz İslam geleneğine de sahip olduğu düşünülen coğrafyadaki sanat yöneticilerini işaret ediliyor. Onlar Onlar e, aday, onlar gösteriyor. evet. aday evet. gösteriyorlar. Evet. Onlar içinden tabii bu Katılım böyle değil. gerçekleşiyor. Hı -hı. E, tabii hepimiz için doğal olarak e, sevindirici olan unsur Az önce de işaret ettiğiniz gibi bu sanatçıların içinde iki değerli sanatçımız Cevdet Erek'in ve Canan'ın da yapıtlarıyla yer almış olmalarıdır. Bu noktaya kadar gelmiş olmak da bana göre büyük başarıdır. Ödül alsınlar ya da almasınlar bizim gözümüzde zaten onlar çok değerli sanatçılarımız. Ama alırlarsa ayrıca sevinirseniz. <gülüyor> 280 sanatçı <gülüyor> arasından 11'e kalmak hakikaten... çok önemlidir önemli her ikisi de uluslararası alanda zaten umarım hariciten sanat programında da başka pek çok vesileyle gündeme getireceğimiz e, isimler her ikisi temcanan meclededik evet. ama diğer sanatçılar e, kimler belki onların da isimlerini telaffuz etmek Efendim, diğer önemli 9 sanatçı e, David Chalmers, Alice Ward, Rashid Arin, e, Lara Aswad, e, Sahand Hesamiyan, e, Lucia Koch ee, Gulam Muhammed, Şahpur Puyan, Vael Şavki ve Bahiya Şehab. Ee, ben tabi şöyle torpilliyim. Ee, <gülüyor> memuriyetimi vakıfta ve müzede icra ettiğim için, Sergi kuruluşunda da arkadaşlarımla görev yapma olanağı buldum ve katılan ezelleri de gördüm. Ne güzel. Dolayısıyla hakikaten çok güzeller. Tam da ben konuyu oraya getirmek istiyordum. Şimdi ödül töreni 7 Haziran yani yarın yapılacak bu 11 sanatçı içinden. Kimin bu seferki Cemil ödülünde 25 bin poundluk ödülü... Kazanacağı belli olacak evet. ve umarım onlar o sanatçılar için hakikaten özellikle bu içinde bulunduğumuz coğrafyadaki sanatçılar için kıymetli bir rakamdan bahsediyoruz. Onların yeni işler üretebilmeleri, belki işlerinin yayınlarını, dokumentasyonlarını yapabilmeleri, yani sanatsal çalışmalarının sürdürülebilirliği açısından kıymetli bir ödül bu. Ee, ama 11 sanatçı birden öncelikle Pera Müzesi'nde ama sonra belki bu coğrafyadaki başka sanat kurumlarında da işlerini sergileme fırsatı bulacaklar. Evet. Biraz bize sergiden <gülüyor> bahsedebilir misiniz? Bir de çok teşekkür ederim bana herkesten önce e, Cemil Ödür'ün yayınını da getirdiniz kitabını getirdiğiniz. Evet Pera da bu Müzesi çalışanları dışında e, siz görüyorsunuz e, <gülüyor> Çok teşekkür onu. ederim. Çok naziksiniz. Estağfurullah efendim. E, bu sergide kolajlardan video enstalasyonlarını yerleştirmelerini Seramik, kaligrafi, e, heykel ve sanatçı defterlerine uzanan geniş mecralarda üretilen yapıtlar var. Ee, bir güncel sanat uzmanı olduğumu söyleyemem ama iyi bir izleyici olduğumu söyleyebilirim. Ee, ben çok beğendim kendi payıma katılan bütün işleri. Ee, kaliteli, nitelikli, çıtası yüksek bir sergi olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Ee, iyi bir seçici kurul. Katılan sanatçılar çok iyi. Zaten çoğunu çok ...yakından tanıyorsunuz. Tabii mesela hemen bir, birkaçına değinmek evet. gerekirse... ...Canan ve Cevdet Erek... ...zaten Türkiye'de çok iyi tanınan isimler... ...ama bu sanatçılar arasında... ...Vayel Şovki birkaç İstanbul Biennale'ne katılmış... ...İstanbul evet. Modern Sanat Müzesi'nde de... ...işleri sergilenmiş bir isim... ...Rusya Koh yine İstanbul Bienallerinden tanıdığımız isimler... ...diğerleri de hem İstanbul'da... ...hem de özellikle... ...önemli Bienaller, ...fuarlar ya da diğer sanat etkinliklerinden... ...isimlerine aşina olduğumuz... Genç ve orta kuşak isimler diyebilirim. Çok, hani çok yıldız, tamamen artık bu ödüle ihtiyacı olmayan ya da herhangi bir desteğe ihtiyacı olmayan sanatçılar elbette değiller. Ama kariyerlerinin orta ve üst bölümlerine yaklaşmakta olan sanatçılar hakikaten. Kesinlikle katılıyorum ve enteresan bir şey, yaş yelpazesi geniş. Yani elbette bu daha ziyade genç, güncel sanat etkinliği gibi gözükmekle birlikte... Bazı sanatçıların e, 60'lı e, yaşlarını 70'li yaşlarını e, idrak ettiklerinde görüyoruz ama onların güncel sanata odaklanarak bu yapıtları üretiyor olması da ayrıca sevindirici bir unsur. Kesinlikle öyle. Üstelik tabii biz biraz şimdi sanata e, e, özellikle odaklandık ama tasarım ve zanaat da işin bir parçası kesinlikle, muhakkak. Kesinlikle, Geçen sefer onu, ondan bahsettik. Zaten sanata biraz şemsiye sözcük gibi kullanıyoruz <gülüyor> evet. burada. Aslında dediğiniz açılımları da var mutlaka ee, ve özellikle bu tasarım çok önem verdikleri bir husus. Viyana'nın doğası gereği de. E Hariciden sanat programındayız. Çok değerli bir konuğum var. Üstat bir müzeci. Peri Müzesi'nin de Genel Müdürlüğü'nünün insanı özel bir oğla. Art Cemil ve Victoria ve Albert Müzesi işbirliğiyle düzenlenen dördüncü Cemil ödülünden bahsediyoruz. Bu 25.000 bin pound değerinde ve iki yılda bir e, İslam sanatları geleneğiyle güncel sanat, tasarım ve zanaat kültürünü bir araya getiren sanatçıların çalışmalarına veriliyor. Ve ilk defa İngiltere dışında. Bir sanat kurumunda ne güzel ki İstanbul'daki Pera Müzesi'nde düzenlenecek bir ödül töreniyle e, başlayacak. Tarihleriniz nedir? Etrafında bir takım etkinlikler düzenli olacak mısınız? Örneğin e, ödülü kazanan ya da bu 11 kişilik e, seçkiye dair olan sanatçılarla konuşmalar, atölye çalışmaları, bir takım e, kamusal programlar, eğitim programları da yer alacak mı? Olacak efendim. E, bunları zaten e, listesinde yanımda getirdim. Ee, sergide yer alan sanatçılardan e, Şahpul Puyan'la e, bir söyleşi var. E, sonra Lara Asvad'la yine bir atölye çalışması var. E, 9 Haziran günü ise sergi sanatçılarından Bahia Şahap'la e, Geleceği Kazmak başlıklı bir konuşma, bir sözlü etkinlik e, düzenleniyor. Saat 18.30'da başlayacak 9 Haziran'da. Yani şöyle bir şey yapacak olursak 8 Haziran çarşamba günü saat 17'de Tim Stanley ve Salma Tuka'nın e, rehberliğinde küratörlerle bir e, sergi turumuz olacak. Küratörler kimlerdir? Viyana'yı e, küratörler i̇kisi, ikisi de öyledir. İkisi de e, Tim özellikle İslam sanatları konusunda bir üstattır. Müthiş bir adamdır. Salma ise genç kan, genç kuşak, güncel sanat insanı ve orada gayet iyi bir karma, iyi bir takım yapmışlar. Çarşamba günü bu turu müteakip sanatçı Şahpur Puyan'la saat 18.30'da başlayacak bir söyleşi yapılacak. Ve Pera'da, atölyede aşağıda Lara Asuat'la bir atölye çalışması yapılacak. Bunlar açıkçası güzel. Biz seviyoruz bu tür destek etkinlikleriyle pekiştirmeyi projelerimizi ve yine bir başka Föy'de getirdim yanımda. O da Pera Eğitim bünyesindeki yaz eğitim etkinlikleri evet. ve 4, 6 ve 7, 12 yaş çocuk ya da genç diyelim küsüyorlar sonra <gülüyor> gruplarına hitap eden ve Cemil Ödülü sergisi kapsamında sanatseverlerle buluşan yapıtlara gönderme yapacak bir takım e, genç atölyeleri diyelim. Harika. Böyle bir eğitim programımız da var. E, peki Türkiye'den katılan sanatçılar Canan ve Cezet erklere henüz bir program yok e, galiba. Onlarla bir birer sözlü etkinlik de yapabiliriz tabii bu çerçevede. Mutlaka. E, Hele, hele kazanan olarak kutlayarak <gülüyor> yaparsak çok daha ayrıca memnun e, oluruz. Açıkçası. Şimdi tabii bunu ödül töreninden bir gün önce bu programı özellikle yapmak istedim ki kazanan belli olmasın. Hakikaten herkesi biraz daha eşit değerlendiriyor olalım o kazanan ön plana çıkmasın diye. Ama gönlümüz ister istemez Türkiye'den e, sanatçılardan yana zaten ikimizin de yani Özalp Bey'in de benim de iyi tanıdığımız, birlikte çalışma fırsatı <gülüyor> bulduğumuz isimler. Onların e, şansını nasıl görüyorsunuz bir önceki yıl, bir önceki ödülde daha doğrusu, e, 2013'teki Ödülde e, Türkiye'den bir tasarım ekibi diyeyim diyecek Hayek e, bu ödülü aldılar. Tekrar Türkiye'den bir isim olabilir mi? Onların işlerine böyle kısacık değinip e, yorumlarsanız siz seçici kurulda evet. değilsiniz biliyorum Değilim, ama bu konuda ya. üstad bir isimsiniz. O yüzden biz bizim hariçten, için değerli. Yani. Hariçten gazelatan bir konumuz olarak sanat <gülüyor> zaten. şey yapayım söyleyeyim. Şimdi e, Cevdet Erek'in gündüz gece cetveli. Adlı e, ahşap mürekkep Plexiglas'tan oluşan bir Cetvel görünümlü bir Enteresan işi var e, Canan'ın çalışması ise e, İstiklal Caddesi'nde direniş 2014 tarihli bir çalışma Hemen Gezi sonrasında evet, yapılmış a, a, evet, evet, Ona adına adına gönderme yapan Hatta birebir kesitler Diyebilirim e, Tabi konusu Son derece cazip. Bu da materyal olarak kağıt üzerine mürekkep boyama ve altın varakla. O altın varak meselesi biraz daha İslam sanatlarına atıf aslında bir anlam. Canan tabii çalışmalarında ee, minyatürden, geleneksel esinlendiği sanat için, çok e, esinleniyor. Ve onu gayet güzel uyarlıyor güncel sanata. E, ben baktığımda iki işin de, iki yapıtında şansının yüksek olduğunu görüyorum. Ancak diğer yapıtlar da gerçekten çok kuvvetli. E, haklarını teslim etmek lazım e, Sahant Hesamyan'ın e, Hesamyan işi işte Bahiya Şahap'ın işi Veyel Şovki zaten e, gayet iyi biliyorsunuz Koh aynı şekilde Hı -hı. yani bunların hepsi hakikaten e, belli bir çizgisi niteliği olan sanatçılar kendilerine özgü e, yorumları yapıtları var ben açıkçası e, heyecanlanıyorum doğruyu söylemek gerekirse elbette bizim arkadaşlarımızın bizim sanatçılarımızın da e, büyük şansı var ama diğer işlerde çok kuvvetli onları da bilelim yani Hepsi... e, kolay kolay bir yarışma <gülüyor> kolay bir değerlendirme yani jürenin işi çok zor kesinlikle ama biraz önce siz de e, belirttiniz 280 aday içinde 11 kişilik seçkiye kalmak ve bir sergiyle bunun saçlandırılması zaten yeterince önemli bir görünürlük. Hakikaten. Ve de bir kataloğa da bu şekilde e, girebilmiş olmak elinizdeki katalog. Evet, o evet. çünkü kalıcı bir şey öyle böyle değil. Kesinlikle katalog İngilizce Türkçe mi? Yayınlandı. Evet efendim iki dilli yayımlandı. E, ve özelliği daha önce gerçekleştirilmiş olan Cemil ödüllerinden de bahsediyor. Onlarla ilgili kapsamlı detaylı bilgiyi ve görseller bulmakta olanaklı artı. Gerek Tim gerekse e, projelerde yer alan tüm e, anahtar niteliğindeki e, küratörlerin e, yazıları da var o kataloğun içinde. Yani daha önceki yarışmaların da ilgili yazılarını e, sanatseverler bulabilecekler. Aslında bu bir Cemil Ödüllü kitabı. Harika. Hem de Türkçe, İngilizce evet, yayınlanmış oluyor evet. bu sayede. Ee, Özalp Birol'la birlikteyiz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür Sanat İşletmesi Genel Müdürü, Pera Müzesi'nde Genel Müdürlüğü'nü üstleniyor. Ee, Harciden sanat programındayız. Ee, ben Çelenk. Bugün e, gezegenden kültür sanat haberleri getirirken durağımız İstanbul oldu. Çünkü önemli bir uluslararası sanat ve tasarım ödülünü Pera Müzesi ağırlıyor. 11 kişilik ...seçkide de ya da adaylar arasında da Türkiye'den Canan ve Cevdet Erek'in de çalışmaları var. Yarın yani 7 Haziran'da yapılacak ödül töreniyle başlayacak program. Etrafında özellikle sanatçılarla ve küratörlerle de farklı yaş gruplarına yönelik... ...pek çok konuşma, atölye çalışması ve etkinlikle kurgulamışlar. Türkçe-İngilizce bir katalog, bir yayın da söz konusu. 25 bin e, pound değerinde bir ödülden de bahsediyoruz... 8 Haziran itibariyle ziyarete açık olacak. 14 Ağustos'a kadar da yani yaz boyunca da Pere Müzesi'nde ziyaret edebileceğiniz bir sergi. İslam sanatları geleneğiyle günümüzün sanat, tasarım ve zanaat anlayışını bir araya getiren yapıtları göreceğiz. Ee, Özat Bey çok teşekkür ederim güzel size. ederim. Çok güzel özetlediniz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Hem ilginizden hem de konuyu olan hakimiyetinizden ötürü. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Programı hariçten sanat programını yavaş yavaş kapatıyoruz ama müziksiz olmaz. Ee, i̇ki sebepten seçtim bu parçayı. Ee, i̇lki İbrahim Mağluf'tan geliyor bu arada parça. Kendisi Lübnanlı bir e, trompetçi, Arap trompeti kullanıyor. bir müzisyen, besteci ve aranjör. E, sanki konuştuğumuz bu Cemil ödünün ve serginin kavramsal çerçevesine uygun gider diye e, düşündüm. E, Paris'te yaşayan Lübnanlı, Beyrutlu bir sanatçı. Arap ezgileriyle cazı birleştiren bir isim. Onun parçası True Sorry. Gerçekten üzgün diye Türkçeleştirebileceğim bir parça. Biraz hüzünlü bir parçayla kapatıyoruz programı. Zira bu hafta sonu kaybettiğimiz kültür sanat dünyasından bir dostum var Banu Dicle. Bu parçayı ona atfetmek istiyorum. Banu Dicle, Simit adını verdiği dernekle Paris'te, Cenevre'de ve Brüksel'de hatta başka birçok Avrupa kentinde yıllarca Türkiye kültürü sanatının tanıtılması için projeler, sergiler ve yayınlar yaptı. Simit adlı bir ...derneğin kurucusuydu. Ee, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın şu anda... ...yönetmekte olduğu Paris Stadezardaki... ...sanatçı stüdyosunu da... ...birlikte hayal ederek... E, ...hayata geçirdik. Ee, aynı zamanda yine... Türkiye, ...Fransa'da Türkiye mevsimi sırasında... ...birlikte bir sergi yapmıştık. Paris'te yaşayan Türkiye'li sanatçılarla. Sevdiği müziklerle uyusun... ...sevenlerinin hepimizin başı sağ olsun diyorum. Önümüzdeki hafta... ...Hadişten Sanat Programı'nda görüşmek üzere.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 Hazırlayan ve sunan Çelenk Batra.